Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim, yani tarikada kayıtlı olmak vesaire, bilmem ne işte, istihara, şububi, teveccühü vesaire, Haydi bakalım ben de oldum, hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar, bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tarih yazar, Azim Ahmet Hüdayı Kudüz'e sırrı o. Sultan Düncü Ahmet'in şeygi, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandallara şey geçiyor, ee, sirkeci tarafına geçiyor sandalda işte müşteriden bir tanesi yeniçeri asker onu görüyor böyle bakıyor ki bu baya şey dertli bir benziyor sıkıntısı var gibi vesaire bir ona, efendi efendi hayrola diyor nereye gidiyorsun diyor müşid aramaya diyor Dede, yeniçeri diyor ki ne yapacağım müşidi diyor ben ona bir şey yapmayacağım diyor o bana yapacak diyor ne yapacaksa diyor Uyana bak, ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor, onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler, beni hidayete ihsan edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var, bin tane altının param var dedi, Aa buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi, ben sıfır olacağım ben dedi. Azmi Ali Hüday dedi ki ona, peki oğlum dedi, onları bana ver dedi. Ben senin müşidindeyim, tamam dedi eyvallah, verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altını altı attımar Marmara Denizi'ne. Sonra sandalye olculuğu bitiyor, sirkiciye geliyor, azmam hidayı zıplıyor atlıyor kenara. Bu sefer burada atladığı gibi yakalıyor. Nedeni. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an.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 ben diyor, Kahire'deki eser Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor, haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şey Efendi geliyor, ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerife'ye hadi bana eyvallah, Esselamu Aleyküm, pır, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor, pırr uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hudayi de e, çıkıyor Şerefe'ye, arkasında da bu Yenişeri. Uçacak ya Bodakhan uçak ee, işte Azmadıtdan gitti yarısı bana namazını kıracak Azmadıtda bir buyurdu ki ben de şama gidiyorum dedi şama şama dedi o da fırladı gitti şimdi sıra geldi bu müride şa şa şa şa şama gideceğim ben. şa şa şa şa şam ya şa şa ama at ya mübittülü neyse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 ikna etti vesaire sonra onu başka bir makama çıkardılar o makamda bulunan zat buna dedi ki bana bak dedi yani paraya kıyma noktasında hiç tereddü etmedin dedi aferin dedi ama dedi para gibi canına niye kıymadın dediler hani bin tane altın ver Azmam-ı onu, onu feda etti paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler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 Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte e, tekezüyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz şan mı diyeceğiz başka bir şey mi diyeceğiz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allah-u Teala mahruminden eylemesin. <gülüyor>